Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Yine bir Akdeniz iktisat köşesinde birlikteyiz. Yine iktisat konuşacağız ama iktisadı hayatın içinde değerlendirerek konuşacağız. Bugün konuğum, arkadaşım, bölüm hocamız, Sayın Ali Koç, Profesör Doktor. Türkiye'de tarımı konuşacağız ama Türkiye'de tarım diye başlık atmak yerine aslında biz genel olarak dünyada iklim değişikliğinden yola çıkarak tarımın ...ekonomideki yeri, insan hayatındaki yeri... ...genel bir değerlendirme yapmış olacağız. Ben aslında sözlerime... ...Malthus'la başlamak istiyorum. Thomas Robert Malthus'un... ...ünlü Malthus ya nüfus teorisi var. Malthus'ya nüfus teorisinin... ...dört maddesi vardır ama... ...bizi ilgilendiren maddesi şu. Diyor ki Malthus... ...gıdalar aritmetik dizi olarak... ...insanlar geometrik dizi olarak artar. Böylece süreç ilerledikçe... İnsan nüfusu kadar tarımsal gıda üretilemeyeceği için bir süre sonra açlık bas gösterir. Yani nüfus artışıyla gıda üretimindeki artış birbirine paralel değildir, gıda üretimi daha yetersizdir diyor. Ancak yaklaşık 150 yıl önce söylenmiş, yani bir buçuk asırdır söylenmiş bu cümle... ...geçen sürece baktığımız zaman doğrulanmadı. Tam tersine gıda üretimi artık... İleri teknolojiyi uygulayan ülkelerde fevkalade gelişti, arttı. Bugün dünyanın birçok yerinde açlıktan söz ediyorsak, başka birçok yerinde de refah toplumlarında üretilmiş gıdaların çöpe atılması biçiminde bir artıktan söz ediyoruz. Yani aslında dünyanın toplam gıda üretimi dünyanın toplam nüfusuna yetecek kadar üretiliyor. Belki daha fazla. Sorun dağıtım sorunu. Böyle bir dağıtım sorunu dünyanın bir yerinde gıdaların çöpe atılmasına bir yerlerinde açlığa neden oluyor. Yokluk nedeniyle açlığa neden oluyor. Buna başka bir açıdan daha baktığımız zaman küresel iklim değişikliği gıda üretiminde ciddi bir farklılaşmaya, sorunla yaratıyor. Deniyor ki küresel iklim değişikliği eskiden tarım için uygun arazileri, Artık tarım üretilemez, kuraklığa doğru götürüyor. Bir başka deyişle artık tarımsal üretim yapılabilecek arazilerin miktarı e, bölümü azalıyor deniyor. Bu ciddi bir tartışma e, dünyanın gündeminde, Birleşmiş Milletler'in gündeminde doğaldır ki bütün akademisyenlerin de gündeminde. Bir başka şey böyle bir tartışmaya başka bir açıdan bakıldığı zaman da deniyor ki, Artık tarımsal üretim için ileri teknolojiler uygulandığı zaman çok da ciddi biçimde iklime ve tarıma ihtiyaç yok. Bugün seralar, örtülü alanlardaki üretim, hatta birçok yerde topraksız üretim gıdaları bol miktarda üretilebilir hale getiriyor. Bir başka bu konudaki tartışma, genetiği değiştirilmiş organizmalar diye başlayan gedolu ürünler diye söylenen ürünler silsilesi biçimde geçiyor. Bugün artık... Tabağa aşılanmış karpuzları yedik bu yıl. Böyle bir değişiklik yaşanıyor. Şimdi biz Hal Hocam'la birlikte genel olarak tarımın küresel değişiklikten yola çıkarak genel bir e, sohbet yapmış olacağız. Umarım bizimle bu sohbeti siz de takip edersiniz ve keyif alırsınız. Hem entelektüel açıdan hem de e, merakımızın giderilmesi ve bir sohbet bütünlüğü açısından. Hocam buyurun. Ben bir açış yapmış oldum. Teşekkür ediyorum Sayın Şanlı. Ben düncelikle Baksifem dinleyicilerini sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu müsaade ediyorum. İzin önce ülkemiz için tarımla ilgili basit bir makro tespit yapmak istiyorum. Tabii hocam. Tarım sektörümüz bildiğiniz gibi nüfusun hala %35'i kırsal nüfus. Yani kırsal kesimde yaşıyor. Ancak bizde 5000 ve daha yukarı nüfusa sahip yerler kent daha düşük nüfusa sahip yerler 40 tanım içerisinde olduğu için ve nüfus 40 kent nüfusu buna göre hesaplandığı için e, sanki 40 tanım nüfusumuz azmış gibi. Oysa bizde nüfusu 20 bin olan hatta 50 bin olan ama geçimi tarım olan kentler var. Bu Örneğin Anamur'a gittiğiniz zaman e, muzdur Anamur'un ekonomisi. Silivki'ye gittiğiniz zaman çilektir, eriktir, limondur. Kesilipkenin 80 bin nüfusu var. Anamur'un 50 bin nüfusu var. Hazipaşa tamamen her türlü ses ve üretilir bir tarım kentidir. Kumruca işte. Antalya'nın e, sahil kentleri neyse. Bir, bir, bir, zannediyorum nüfusunu bilmiyorum ama büyük bir kent. 5000'den daha fazla. Bir, hatta 10-15 bin nüfuslu daha fazla bir kent. da örneğin domatesten bahsederiz. Dolayısıyla aslında bizim kursa nüfusumuz belki de yüz50 Toplam nüfusun %50'si kır, kır, belki de nüfus artık başka bir kır ölçüsü, Avrupa Birliği tanımına göre tanımlasak nüfusumuzun belki de %50'si hala Kıslak kesimde yaşıyor. İstihdama baktığımızda toplam istihdamda tarımın payı %25 civarında önemli bir sektör. Milli gelire katkı olarak baktığımızda, başta yurt dışı hastadaki pay sekiz ile %10 arasında değişiyor son yıllarda. Eee baktığımızda işte 4,5 milyar dolar geçen yıl tarım ürünleri ihracatı yaptık. Eee işte işlenmiş sanayi ürünleri ihracatı ile birlikte 9,5 milyar dolar falan 10 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. İşte ithalatımız 7 milyar dolar civarındaydı. Geçen yıl 2009 yılında net 3 milyar dolarlık bir fazlamız var. Düz katkı sağlayan sektör tarım ve işlenmiş gıda birlikte düşündüğü ancak bu 2010'un geçen yıl dedim 2009 rakamları 2010'un ilk dokuz ayına baktığımızda bu dış çarlık fazlasını hızlı bir şekilde azaltıyor bir buçuk milyar dolar arasında düşmüş durumda yani biz işte kişi başına gelirini artmasıyla birlikte ulusal üretimin talebi artısını karşılayamamaz durumda olmasıyla birlikte ürümüzdeki yıllarda tren hızlı bir şekilde net ithalatçı olacağız tarım gıda Yani geliş böyle, ters <gülüyor> böyle. Aslında e, <gülüyor> makro ekonomi açıdan baktığımız zaman bu Oldukça düşündürücü ve kaygı verici evet. bir sorun. Evet. Yani ee, ilk başta cümlelerinizi bir kez daha tekrarlarsak. Nüfusun neredeyse kent kır nüfus ayrımında neredeyse yüzde ellilere varan bir nüfus. en az o civarında. Evet. Avrupa Birliği tanımına göre tanımlarsak. Evet. Bu e, nüfus kırsan nüfus e, tarımında fiilen çalışan yüzde yirmi beş otuzlar civarında ama gayri safi milasındaki pay yüzde sekiz buçuk onlar civarında. Tabii o e, ama şöyle evet. de bakarsak yani Türkiye'deki imalat sanayi içerisinde gıda imalat sanayi yüzde 20 paya sahip, katma değer bakımından 25 civarlarında, istihdam bakımından 20 civarında bir istihdam var. Toplam etraflarında çarap biliyorsun, Türkiye'de tarım, imalat sanayi ve toplam etraflarında çarap üçüncü büyük şey sektörü, istihdam sektörü. Bizdeki toplam ve frekendir çarete baktığımız zaman en büyük toplam ve frekendir çareti gıda sektöründe. Oradaki istihdana ve onun yarattığı yan e, nakliye, depoculuk sektörlerine işte baktığımız zaman tarımın istihdadındaki fay çok daha büyük. Şimdi birinci tespit bu. Evet. Ee, dolayısıyla biz e, işte nubusumuz ara yüzde birinin üzerinde artıyor 1.2-1.3 civarında. İşte kişi başlığı, Türkiye bu yıl 2010'da %8 civarında büyümesi beklen hesap artık kesinleşmiş durumda. 2010'da da işte 4.5 2011'de büyüme hedefleniyor orta programda. İşte kişi başı gelirin her ne kadar adil dağıtılması da arttığı matematik hesaplarla ortada. Tabii bunun ortaya çıkaracağı bir talep patlaması olacak. İşte hayvansal gıdalar talebindeki artır meyve sebze talebinde artır. Şimdi bunlar, örneğin hayvansal ürünlerde ciddi şekilde ette açığımız var ve giderek daha fazla ithalat yapıyoruz. Hatta bunları içeride üretmek için de ithalat yapıyoruz. Sadece kendisini değil, örneğin tavuk üretiyoruz ama tavuğun yemini Mısır soya'yı ithal ediyoruz. Şimdi böyle baktığımızda, işte şu an, işte 2009 yılında 3 milyar dolar civarında olan net dış ticaret fazlamız. İşte 2010'un ilk 9 aylık dönemi itibariyle 1,5 milyar dolar arasına inmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda bu net ticaret önce başa baş olacak sonra da açık vermeye doğru giden bir süreçteyiz. Şimdi dünyadan baktığımızda... Bunu, bunu, bu araya şu, girip şunu söyleyebilir miyim? Neredeyse 4000 yıllık bir Anadolu tarihine baktığımız zaman bu coğrafya birçok e, ürünün orijinal menşei olarak bakılabilecek iken evet. tarımda bunca zenginlik yaşanmış bir coğrafya, Anadolu coğrafyası şimdi böyle bir ithala, ithal eder noktaya geldi. Evet, şimdi işte böyle tam buraya değinizim. Birkaç büyük trend, trend var bunu görmeniz için. Bir tanesi küresel iklim değiş. Böyle son bir yıl içerisinde üç tane büyük iklim felaketi yaşandı. Bir tanesi şu anda Avustralya'da yaşanıyor, sel felaketi. Aşırı yağışların yarattığı kentler su altında kaldı. 2 milyon usul kentler. Ki Avustralya dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı, e, hayvan ürün ihracatçısı e, ve dünyanın en rekabetçi ülkesi. Çünkü işletmeler çok büyük, topraklar verebilir. Pakistan dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden biri. Pakistan'da biliyorsunuz büyük bir felaketi yaşandı. Pamuk su aldı. Rusya yine dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden. Aşırı sıcaktan tahıl asatı yapılamadı. Tahıl sıcaktan stresten büyümedi. Baş Başak tutmadı. Evet. Başak tutmadı. Şimdi bu üç olay son 1 yılda yaşanan daha örnekleri geriye son 10 yıllık döneme geldi gidersek Türkiye özelinde ve dünya genelinde çok büyük iklim şoklarından bahsedebiliriz. Bu üç olayı ne yarattı? Örneğin pamuk fiyatı işte kilogramı 1.7 dolarda 3.7 dolara fırladı. Pakistan olayından sonra. Tekstilin en büyük ham maddesi. Önümüzdeki yeni sezonda tekstil ürünleri, gerçek yani pamuk ağırlıklı tekstil ürünleri e, fiyatlarının çok yükseliştirdiğini göreceğiz. Çünkü Hamasya ciddi şekilde atmış durumda. Tabii, e, yine e, işte Avustralya'nın e, sel altında kalması e, buğday e, stokların zarar görmüş olabilir veya yeni hasat e, stok tehdit ettiği için e, 2011 stokunun seviyesini muhtemelen tahıl fiyatları yükseldi. Şu anda e, yüksek kalmaya devam edecek tahıl dediğimiz bu ağaçlar buğday arpa. İşte bir bir bakmamız gereken bu iklim felaketleri belli ürünlerde periyodik olarak büyük konjektürel dalgalanmalar yaratabiliyor, arz arzı tehdit ediyor. İkinci bakmamız biyoyakıtlar yakıtlar var. Hatta petrol fiyatları çok arttığı için birçok ülke petrole bağımlılığını enerji güvenliğini arttırmak için ee, yenilenebilir kaynaklara ağırlık veriyor. Mesela Avrupa Birliği şu an mazot ve benzinde en az %10 tasarruf, e, katkı istiyor. <gülüyor> Biyo yakıt katkısı istiyor. 2020 yılında diyor Avrupa'da tüketilen enerjinin %20'si yenilenebilir enerji olur. Şimdi bu, şu an belki iki tane man şey var e, mevzuat var Avrupa Birliği'nin. Bir, otoyakıtlarında %10 güzel olsun, %10 e, Etanol olacak veya e, mazot olursa bunda %10 e, biyo yakıt şey olacak. Yağlı tohumlardan elde edilen e, biyo yakıt olacak %10 karışımda. 2020'de tüm enerji yüzde %20'si yenilenebilir enerji olacak. Şimdi bu Avrupa'da 80 milyon ton ek tahıl talebi yarattı. Yani bunun 40 milyon tonunu etanol için mısır, buğday dersek şeker pancarı dersek şey, mısır ve şey dersek e, buğday e, diğer 40 milyon tonunda kanola soya dersek veya ayçiçeği dersek yağlı tohum mazot için 80 milyon ton ek talep yarat. Dolayısıyla insanların tüketmesi için gıdanın dışında insanların kullanacağı enerji için de tahıla talep tahıla, var. Tahıla talep var. E, i̇şte Brezilya biliyorsunuz şeker kamusundan etanel üretiyor. Yüzde kırk otomobil sanayii standart koydu. Dedi ki üreteceğiniz otomobillerin yakıtında en az %40 etanol karışımına uygun olsun. İşte Kyoto Protokolü dediğimiz işte iklim değişikliklerindeki o küresel atmosfere verdikleri emisyonu azaltmak için Kanada şey koydu bir yakıt kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu biyo yakıt politikaları ciddi şekilde bu talebi etkiliyor yani tarım ürünler talebi etkiliyor ve bunu dünyada tahıl fiyatlarını ve yağlı tohum fiyatlarını işte ayçiçeği, kanola, ayçiçekleri, tahıl da Mısır, arpa, Buğday gibi gibi şeker kamışı işte şeker pancarı bunların fiyatlarını ciddi şekilde yukarıya çekiyor. Bizde tabii borsada diğer sektörlerde zarar eden şeyler yatırımcılar konutta efendimizde işte borsada üstte işte bu tarımsal mal toplarına yatırım yapıyorlar bu tabii da var bir başka boyut tabii Çin ve Hindistan'da büyümeyle birlikte gıda talebi de isteği daha önce sadece pirinç tüketen toplum artık et tüketmek istiyor tavuk eti süt tüketmek istiyor peynir tüketmek istiyor, tereyağı tüketmek istiyor veya işte budaya geçmek istiyor. Dolayısıyla bunların getirdiği çok büyük ki işte iki ülkenin birlikte iki milyardan fazla nüfusu var. Dünyanın neredeyse üçte biri. Evet üçte birine yakın. Asya'nın diğer ülkelerinde de dikkat aldığımızda gelişen dünyanın üçte birinde ciddi bir talep var. İşte yükselen piyasalarla Türkiye, Brezilya, Rusya aldığımızda Hindistan Partisi'de şey Çin. Büyük bir gıda talebi var. talebi var. Şimdi bu da tabi olayı geliştiren bir şey. Bir de şimdi talep tarafından baktık. Bir de arz tarafından baktığımızda yani. Yani, yani tarafı... tale talep kısmını e, aslında kalın bir cümleyle bir tekrarlayalım. E, ya, Türklerden... Hem enerji açısından hem e, evet. insanların gıda açısından Tanısal yani salt talep artan artı gelişmekte büyük. olan ülkelerin ekonomik büyümeleri Tarım tarımsal talebini artıyor. Artı nüfus artışı. Tabii. Bir de gıda talebini artıyor. artırıyor. Dünyamız artıyor. Artıyor. Artıyor. Artıyor. Artıyor. Artıyor. Artıyor. artıyor. İşte Türkiye nüfusu 1.1 artıyor ama dünya nüfusu daha büyük. Daha da pazartıyor. Örneğin Müslüman evet. nüfus 80 milyon. 2050 yılında 150 milyon olacağı bekleniyor. Örnekte evet. nüfus planlaması falan bir şey olması. Kisvan da bu tarz izindeler. İşte ee, Makbır ülkelerindeki olayları biliyoruz. İşte Cezayir'de, Tunus'ta yaşanan olayları. Çok, işsizlik ve gıda fiyatları şeyi devirdi. Ticari idareyi devirdi. İktidarı devirdi. İktidarı devirdi ki Cezayir'de de aynı tehlike yok değil. Mısır'da da aynı tehlike yok değil. Yani görün geliyor. Ben hatta bulundukları demokrasi standartlarından çok daha geriye gitme tehlikeleri de var bu ülkelerin ki tamamen istizlik ve onun ya gıda fiyatlarına bağlı bir tabi demokrasinin baskı altında olması özgürlükler de var ama bunu tetikleyen olay gıda zamları örneğin Cezayir'de yakalanmaları Mısır'da işte 2008 kuraklığında biliyorsunuz kara borsa oldu un şimdi bunlar bir boyutu ile diğer boyutu ile dünyada ile dünyada buraya bir, bir parantez açalım bu ee, çünkü güncel ve canlı olduğu için buraya bir parantez açmakta yarar var bu saydığımız Maghreb ülkeleri yani Tunus, Cezayir belki geçmişinde oldu şimdi gene olacak muhtemelen Mısır gibi ülkelerde tanımlanmış demokrasi aslında çağdaş bir demokrasi değil yani gene bir parlamenter rejim var ama bu çağdaş bir demokrasiden söz edilemez gıda daki sıkıntıları, işsizlik ve gıdadaki sıkıntıları, yetersizlik bu kez rejimin ayakta meşru hale getiriyor. Meşru hale getiriyor ve yeni gelecek bir yönetim görünen o ki çok daha geriye, daha lan demokratik rejimden çok daha geriye bir noktaya çok götürecek. Yani asırsız yani, işsizlik insanları çok radikal noktalara çıkabilir Evet. Özgürlüklerinden kolayca vazgeçebilecekleri evet. noktaya getirir. Bu, bu gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler için her an Tehid. bir tehlike. Tehid. Tehid. Şimdi bir başka boyut ülkelerin kendine yeterliliklerine bak, bakmamız gerekiyor. Şimdi örneğin Avrupa Birliği gıdada artık fazlası olmayan kendi kendine anca yeten bir duruma geldi. Avrupa Birliği artık meselesinden et stokları var, satacak yer arıyoruz. Şimdi net et hitalaçısı duruma geliyor. Et dağları, süt ee, göllerinden söz edilirdi. Yoo fazlası var idi. Yok artık ee, kendinince yetiyor. Ee, i̇şte dolayısıyla dünyadan işte bu arzı fazla olan e, potansiyel üretim alanı olan Arjantin var, işte Kanada var, Avrupa Birliği, şey, Amerika Birleşik Devletleri var, Avustralya var. Yeni Zelanda var. Şimdi uzun vadede 150 bin ton et ithalatçı olsak bunu ancak Amerika'dan bulabiliriz, Arjantin'den bulabiliriz. Yani Avrupa'dan bulamayız bu kadar Yani Soyayı dünyada ihraç eden iki ülke var. Eskiden Amerika'ydı şimdi Brezilya başa geçti. Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri. Mısır alacaksanız adres Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin. Buğday alacaksanız adres Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Arjantin. Yani bizim şu anda son yıllarda açığımız buğdayda hızlı artıyor. Mısır'da, soyada bir milyon tonu geçmiş ithalatımız var. Ee, i̇şte ayçiçeğinde bile ithalatımız var. Onu da Bulgaristan'dan bulabiliyoruz. Yani, Ukrayna'dan bulabiliyoruz, Arjantin'den bulabiliyoruz. İşte onun yerine kanola yağı ithal ediyoruz. Efendim margarin de kullanıyoruz. Ee, i̇şte onun yerine soya yağı, mısır özi yağı falan. Şimdi bu, bu ürünlerin adresi belli. Yeni Dünya. Yeni Dünya'daki ve, büyük kapı tersleşikletmeler. Yani yani Brezilya'da örneğin 10 milyon hektar alanı Mato, Mato Grasso bölgesi var Orta Batı'da 3500 büyük kapitalistikler işletme işliyor. Büyük siloları olan büyük çiftlikler filan. Bunlar küresel gıda firmalarıyla filan ticaretini yapan aktörlerle entekli olmuş durumdalar. Dolayısıyla Örneğin soya da Brezilya ile Amerika biz soya satmıyoruz desek tüm tavuk tutus sektörü dünyanın yerlerde çöküyor. Çok bir şey olacak. Türkiye yani biz şimdi bunu niye söylüyorum eskiden bundan 1990'larda bizim kişi başına et tüketimimiz tavuk hafta kırmızı et 20 kilogram. Şimdi de 20 kilogram. Kırmızı et işte 14-15 kilogramdan düştü 7 kilograma. Tavuk eti çıktı 11-12 kilogram ama toplam 20 kilo. Toplam gene değişmedi. Ama yani bizim mesela İspanya'da ben mastır yaptım, hem de et talep üzerine yaptım. 100 kilogram et tüketiliyordu 1990 yılında. İşte domuz etini çıkarsak onun dışındaki tavuk etini çıkarsak 40 kilogram sığır eti arttı. Koyun keçisi tüketiliyor. Keçitli bir protein tüketimi. Balık var 35 kilogram yani gelişmişliğin gör, göstergeleri tüketimle de ölçülür. Hocam isterseniz burada bir ara verelim Tabii, çünkü verelim. bu e, tüketimin rakamsal değerleri de önemli bu çünkü o ülkelerin gelişmişliğiyle ilgili refahla ilgili hatta. E, Tıpta sözü edilen protein tüketiminin insan zekasını, beyninin faaliyetiyle de ilgili taht tüketenlerle, Hı. protein tüketenlerle taaliyetiyle de taaliyeti... Türkiye'ye Türkiye gelelim, Türkiye bir bağlamına ara verelim, ondan sonra devam edelim. Sevgili dinleyiciler, bir ara veriyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteydik. Tarım üzerine konuşuyorduk, hem Türkiye'de hem dünyada tarımın yerini tartışıyor idik, talebini ve arzı üzerinde duruyor idik. Sonradan da Türkiye ekonomisine gelecektik. Konumuz, konuğum affedersiniz, bölüm başkanımız Profesör Doktor Ali Koç, Ali Hoca ile birlikte tarım üzerinde sohbetimize devam ediyoruz. Ali Hoca zaten tarım ekonomisinde Türkiye'deki iyilerden biridir, bizimle değerli bilgilerini bölüşüyor idi. Tarımın talep kısmını konuşurken bir espriyle başlamak istiyorum. İktisatta üç şeye talep sonsuzdur denir. Biri gıdadır, biri binadır. Böyle tarım üzerine konuşmanızı bilgisini Ali Bey bizimle, evet. Ali hocam bizimle devam ediyordu. Biz birinci dönemde, birinci bölümde hocam tarımın arz ve talep kısmına bir baktık. Arızdaki küresel iklim değişikliğinin sorunlarına dikkat çektik. Talep kısmına gelince de hem artan nüfus açısından, hem refahtaki artış açısından, hem de enerjideki tarımsal talep artışı nedeniyle tar tarıma, tarımsal ürünlere dünyada ciddi bir artış olduğundan söz ettik. Sonra bunun Türkiye ölçeğine geldik. Türkiye ayağına geldik. Türkiye ayağından e, siz son olarak et tüketimine ilişkin rakamlar evet. veriyordunuz. Bu noktada devam edelim. Üstelik evet. bir kez daha çok kısaca şu rakamları tekrarlarsak dinleyicilerimiz evet. açısından da iyi olur. Çünkü İspanya'daki et tüketiminden söz etmiştiniz. Evet. Türkiye'deki et tüketiminden evet. söz etmiştiniz. Şimdi Bence bu karşılaştırma önemli, önemli bir... dünya özellikle de bazı temel hayvansal ürünlerde girdi olan veya doğrudan tüketilen e, tahır ve e, yağlı tohumların Tedarikçisi arz tarafındaki ülkelere de dikkat çektik. Burada da bir e, işte tekel oligopol kartel yapısı eran oluşabilecek e, bir e, yeni dünya var. E, ve bu bu öyle değil. var. Öyle bir yeni dünya ki talep eden kısım tarımsal ürünlere Asya ve Avrupa arzcısı büyük kitlesel arz yeni dünya. Evet. Evet. Kıta amerikası güney ile siz, kuzey ile siz ilk girişte şöyle bir nokta temas ettiniz işte mal işte ne olsun, geometrik artı, artı yana gıda arzuları aritmetik artacak ve insanların nüfus artışını gıda artışı Aa. sınırlandıracak Tabi bu geçmişte 1960'da yeşil devrim diye adlandırılan genetik çalışmaların hibrit tohumların tarama girmesi ve kimyasal gibrenin girmesiyle bu sorun aşıldı nasıl açıldı. Bir tarafta işte pirinçle beslenen, ee, tahırla iktidai şartlarda beslenen Asya ülkeleri e, ama bir tarafta da işte zengin, refah, batı ülkeleri ama gübre ile tohumla üretimini arttığımız stokları olan ama önümüzde korkarım ki Asya'daki gelişmeyle birlikte mahpusun teorisi ee, ciddi şekilde ee, yani bir noktada geçerli kazanacak yani nüfus artışı artı o, o, yoksul ülkelerdeki gelir artışı bir taraftan talebi canlandırırken bir taraftan da işte hibrit tohumlarla ve aşırı gübre ilaçlarla yapacağınız bir üretim çevreyi tehdit ediyor. Suyu kirletiyor, toprağı, toprakları parçalıyor, verimliğini düşürüyor, protikülü kapasitesini düşürüyor, toprak erozyonu, rüzgar erozyonu veya yağışlarla toprak erozyonunu arttırıyor biyo e, çeşitli e, ekosistem, mikro yok ediyor falan. Birçok çevre problemleri de yaratıyor. E, ve bu aşırı e, kimyasal gübre ve e, kimyasal ilaç kullanımına dayalı tarım da bir noktada sürdürülemez. Yani diyorsunuz ki benim ilk başka Hı. sözünü ettiğim e, gıdalar aritmetik e, insanlar geometrik artardan bir süre sonra evet. nüfus artışı daha yani fazla olacak. Şu, gıda süre buna yetmez. Yani gıdadaki dünyadaki arz artışını, nüfus artışı artı o gelir artışına aslında büyüme büyümeyle birlikte dikkat alırsak, ciddi bir şekilde gıda fiyatları artık dünyada stratejik bir makro değişken veya gıda stratejik bir ürün olacak. Nasıl Ama, ki enerji artık makro iktisatta makro en önemli bir faktör haline geldiyse. Şimdi siz Türkiye'ye biraz zamanımız var, Türkiye'ye değinelim. İşte şöyle başlamıştık, Bir yerde 20 yıl evvel 20 kilogram diyet tüketimimiz, Hatta 24 kilogram falandı. Burası 15 kilogramı eee 1990'ların başında 15 kilogram kırmızı etiniz vardı. İşte 7-8 kilogram da eee tavuk eti vardı. 7 kilogram diyelim. 20-22 kilogramdı. 20 yıl sonra geldiğimiz nokta 13 kilogram tavuk eti, 7 kilogram kırmızı et, toplam 20. Yani gelirimiz 90'lıda işte 2000 dolarlardan 10 bin dolarlara 5 kat arttı 20 yılda. Ama et tüketimimiz kalite olarak düştü. Miktar olarak artmadı kalite olarak düştü. Çünkü kırmızı et, beyaz ete göre daha fiyatı yüksek kaliteli et. Şimdi şu anda Türkiye'de biz diyelim ki 20 12 kilo 20 kilo 20 kilogramı 40 kilograma çıkaralım. 20 kilogram tavuk eti olsun, 20 kilogram da koyun, dana eti ve koyun eti olsun. İnanın çok büyük gıda açığımız olur. Nasıl olur? Şu anda 60 milyon ton yem tüketiliyor. E mesela toplam bizim tahıl üretimimiz... Işte 60 milyon ton? 20, 20, afa, buğday, mısır, pirinç hepsi işte 30 milyon ton civarlarında çavdarcılar. İşte bunların işte diyelim ki insan tüketimi olarak o 20 milyon tahalın 14 milyon tonu buğday eşdeğeri işte olarak buğdayım mesela. İşte işte 5-600 bin tonu, pirinç işte 5-600 bin ton, yulaf çavdar onlarda işte birkaç bin ton dersen hepsini toplasan 20 milyon ton yok. Oysa hayvan neyimi olarak tüketilen yemin miktarı 60 milyon ton. Şimdi düşünün, Hocam gibi, çok ciddi bir... Tabi. Yani bir... Mesela örneğin işte tavuk eti üretimi 1 milyon 200-300 bin ton bugün. Onu katına çıkaralım dediğiniz zaman işte 1 milyon ton, 1,5 milyon ton soya yerine 3 milyon ton soya ithal edeceğiz. İşte 1,5 milyon ton 2 milyon ton mısır yerine efendim 4-5 milyon ton mısır ithal edeceğiz. Gibi düşünün. Ee, çünkü protein olmadan o sektörlerde üretim yapamayız. Limon setemeyiz. Tavuk eti üretemeyiz. Süt üretemeyiz. Şimdi tarım alanlarımız da bizim çok sınırlı. 18 milyon hektar her alanımız vardı. O da şu anlar işte 17 milyon hektara var. İşte Nada alanımız var 4,5 milyon hektar. Bizim toplam tarım alanımız 24 milyon hektar. Bunun bir kısmı bağ ve zeytinliklerle kaplı, bir kısmı sebze alanı, işte bir kısmı nadasa bırakılıyor ciddi bir kramı. şey yağış rejimimiz düzensiz, O osefik ortanadında. 300-350 milimetre yağış düşer. Oysa ideal bir tahal kuşağında 6-700 milimetre yağış düşmesi lazım. Onun için Nadaslı tarım vardır. Şimdi e, toprağımız kıt, meralarımız bozuldu, e, işte sularımız bilinçli kullanılmıyor e, ve e, şimdi nolusumuz artıyor, gelirimiz artıyor. Gittikçe gıdaya bağımlılığımız artıyor. artıyor ve biz de kırsal kesimde yaşayan insanlara yeteri kadar refah sağlayamıyoruz. Zenginlik yaratamıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Bir defa yapmamız gereken tarımda verimliliği arttıracağız. Bizim başka bir şeyimiz yok. Topraklarımızı genişletemeyiz. Evdeki doğal kaynaklarımızı toprağa, suyu, merayı, ormanı daha iyi koruyacağız. Daha iyi kullanacağız. Daha bilinçli kullanacağız. Daha profesyonel kullanacağız. Bunun için yapmamız gereken bir defa biz şu anda sulama yaşanmış alanlarda bilinçli sulama yapmıyoruz. Derhal bilinçli bir sulamaya yani işte artık ziraat fakültesi, kültür teknik mezunu, toprak mezunu, sulamayı bile mühendislerin kontrolünde sulama. Yani bu belki anayasaya yapılmalı. Yasal kaynağımız kıt. Stratejik sektörler kaynağımız kıt. İşte Hükümet son yıllarda 4-5 yıldır bu basınçlı sulama sistemlerine kredi veriyor. işte damla sulama, yağmurlama sulama. bunu da işte 5 yıl, 3 yıl vadiye yaydı geri ödemesini. Faiz almıyor ana parayı. Bankadan alıyorsunuz, siz kurtuluyorsunuz. Siz ana parayı ödüyorsunuz. Onun faizini hükümet ediyor Sıraat Bankası'na. Ama küçük işletmeler bunu dahi yapamaz. Çünkü küçük işletmelerin ana parayı ödeyecek durumları da yok. Bu küçük işletmeler için bir süvansı Sadece Faysal değil, bir ana para desteği de gerekli, hibe de gerekli, hibe de gerekli. Dolayısıyla bizim bu sulama desteğini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Ee, i̇ki tüm köylerde yani bu, bu bu alanda tarımın ciddi biçimde hibeli, planlı bir Sulama. Sulamaya geçmiş. Yani sadece başında sulama sistemlerine işte yatırımlarında faizi kaldırdık ve büyük çiftçileri memnun ediyor. Ama küçük çiftçiler bundan yararlanamıyor. Küçük çiftçiler için bir hivye de mutlaka olmalı. Ki suyu ekonomik kullanmanın yolu basınçlı sulama sistemlerdir. Yani yağmurlama sulamadır, damla sulamadır. Bir de sulama bilincidir. Onun için de dedim ki... Türkiye'de işte kırk bin köyü varsa mezra dahil veya işte sulama gölet yapılabilecek Esteni Toprak Sus Teşkilatı vardı. Biliyorsun onu lavet eder 80'li yıllarda. Köy hizmetleri de işte 2000'li yıllarda e, il özel idare bağlandı. Bölge müdürlükleri kaldırıldı. Dolayısıyla kırsal kesilme, sulama yatırımı yapan teşkilat kalmadı. Köyde ve il özel idarede bu barajlar yapılamıyor. Çünkü büyük göletler çokluk yatırım, büyük yatırım bu, bu mutlaka masaya yatırılmalı yani Türkiye'nin kırsal kesiminde sulama yatırımları yapılmalı Şimdi bazen akarsu vardır gölet yaparsınız bazen de yağmur sularını toplarsınız kar suları gölet yaparsınız e, sebzesini meyvesini e, tarım e, ürününü sular biz mutlaka su, su bulmalıyız su tutmalıyız su kullanmalıyız Demirel e, buna çok önem verdi hem başbakanlar döneminde hem cumhurbaşkanlığı döneminde Ecevit e, Rahat'ı buna çok önem vermişti Tüm Cumhuriyet Hikmetler çok önem vermişti. Eminim bu hükümet de önem ama çok daha fazla önem verilmeli. Yani sulama, Türkiye'nin birinci tarımdaki yatırımı olmalı. İki, var olan sulama alanlarında, sulanan alanlarda da, sulama yaşamış alanlarda da su, ekonomik ve bilinçli kullanılmalı. Dolayısıyla bu verimliliği arttıracak tek faktör. Birinci faktör su ve suyu bilinçli. İkinci faktör bilgi biz tarımda üreticiye mutlaka çok iyi donanımlı yetişmiş staj yapmış, tecrübe kazanmış, rahat mühendislerini onların emrine getirmesi. Hükümet bir teşvik başlattı şimdi. İşte tarımsal danışman kullanan çiftçilere yılda 500 bin lira verecek. Bunu değiştirmek lazım. Bu başka bir şekilde. Yani 500 bin lirayla olmaz bu. Yani kamu tamamen her köye bir e, ziraat mühendisliğine tasletmek. Köyün ziraat mühendisi olmalı. İşin ilginç e, bir taraftan eğitilmiş, diplomasi verilmiş ziraat mühendisi farkımız var. Diğer yandan bizim bunu kullanamamaktan kaynaklanan iktidadi evet. sıkıntımız var. Evet. Şimdi biz bu çok önemli yani. O ziraat mühendisi evet. inanın orada yaratacak katma değerle, yani gübreden sağlayacağı tasarruf, ilaçtan sağlayacağı tasarruf süt, et ve işte bitsel üretimde verim artışı, kalite iyileşmesi, onu ürünlerin pazarlanmasında danışmanlık bilgiyi çiftçinin ayağına getirmesiyle kendi hamun ona sağlayacağı yıllık maliyeti kat kat kazanır. Çünkü fiilen üretime katıyorsunuz. Bilgiyi üretime getiriyorsunuz. Türkiye kendi yerli ıslah çalışmalarını yapmalı. Türkiye'de hayvancılıkta geleneği noktanın ee, önemli bir şey biz 80'li yıllarda kendi ıslah projelerimizi e, kaldırdık. Zira fakültelerinde araştırma sürelerinde yürüyen hayvan ıslah çalışmaları vardı. Yarı ırklardan daha yüksek verimliliklar elde ediliyordu etçi ve sütçi yönde veya koyunda işte yapaa kalitesi, yün kalitesi. Şimdi bunların hepsinde destekler kesildi. İşte İtal düveler geldi. Melezleme çalışmalarıyla Suni tohumlamayla Avrupa'nın ırkı Türkiye yaygınlaştı. Siyah Alaca dediğimiz diğer başkoslar da var. Ancak örneğin Güneydoğu Anadolu Erzurum şartlarına bu sığır uygun değil. Meran olduğu bölgede hala bizim hayvanımız yerel Ama ıslah edilmediği için e, yediği yemeyete dönüştürme kat sayısı düşük, süze dönüştürme kat sayısı düşük. Çok yem tüketen e, bir ırk. E, bu ıslah edilmesi lazım. Peki bu ıslah çalışmaları niye durduruldu? İşte o yıllarda <gülüyor> yani işte hayvancılıkta da daha, daha çabuk verimi artırırız. işte Suni tohumlamayla, yurt dışından getirdiğimiz melezlemeyle düşünüldü. Islah çalışmaları çünkü uzun yıllar sizler işte 10 yıllar, 20 yıllar ama kalıcıdır. yani Ülkeye adapte olmuş, hastalıklara dayanığı, ülke şartlarında, coğrafyasında ikliminle dayanıklı, verimi yüksek evet. ırklar elde edilebilirdi. Bizim güney kırmızı sığırımız var. Etiflan falan çok besleklidir plan Bunlar işte Doğu Anadolu'da sığırlarımız var, koyunlarımız var. Türkiye mutlaka tohumda. Şimdi kuraklıkla birlikte bu kuraklığa, iklim şoklarına şimdi iklimde iş, ıslah çalışmalarına bahsettik hayvancılıkta mütterhal <gülüyor> bunda belki sonucu 10 yıl sonra alınacak, 20 yıl sonra alınacak ama yerli ırklar koruma altına alınmalı ve meclislerine çalışmaları Devam ettirilmelidir. Peki, aynı şekilde bu bitkisel üretimde de böyle buğdayda, da bizim en fazla üretimimiz tahılda buğday ve arpa ama bununla ilgili ıslak çalışmaları çok yeterli değil. İşte birim alan elde ettiğimiz verim hala 2000 kilogramın biraz üzerinde. 2200-2300 kilogram. o 2700-2800'e çıkabilirsek Amerika ile rekabet edebiliriz. Amerika'da tahıl verimi o kadar buğday ekstra. Şimdi bu ıslah çalışmalarıyla e, bu ıslah çalışmaları bu iklim, iklim birçok şey yaratıyor. Aşırı kuraklık aşırı sıçaklık. Şimdi bitki aşırı kuraklıktan da gider. Aşırı, aşırı sıçaklıktan da gider. Stresten de gider. Verim o yıl alamazsınız. Mesela 94 yılında Nisan ayında Mart Nisan ayında aşırı bir oldu Çukurova'da. O yıl bit bitki Çukurova'da sulu tarım olan bölgede strese dayanamadı. Buğday verim olmadı. İlk defa yaşandı bu Türkiye. Hı hı. yani. Şimdi buna benzer bu tür iklim soklarına dayanıklı ıstah çalışmaları. Sıcaklığa, kuraklığa, az su tüketen veya hastalıklara dayalı. Bu ıstahçılar artık Türkiye'de çok daha iyi desteklenmeli. Güçlü, öncelikli projelerle enstitüler var. Bu konuda çalışan ziraat fabrikleri var. Tabii tarım küçük ve örgütü küçük olduğumuzdan. İşletmenin karımızdaki en büyük problem galiba bu küçük ölçekli işletmeler. işletmeler. Hem Küçük ölçekli hem parseller sayısı çok fazla. Arazinin bir parçası bir yerde, diğeri başka bir yerde. Yani toplam 50 dönüm arazisi varsa bu 5 parçadan oluşuyor. Yani işletmelerimiz hem küçük hem de çok parsellenmiş, çok dağınık. Evet. Eee örgütsüz. Yani bu küçük köylü işte geçimlik dediğimiz ee, tarım işletmeleri işte bu kapitalist düzende piyasaya yönelik e, üretim yaparken maliyetleri hesaplayıp kalite, e, belli bir ölçekte üretmesi, düzenli üretmesi e, sok bulundurması gibi bu olayları yönetemiyor. Ama bunu ancak örgütlü ile yapabilir. Örneğin Trakya Birlik bunu yapıyı koruyor. Ee, efendim e, Tariş şeyde Ege bölgesinde çok güçlü Tarış Seyitim Birliği, incir Birliği, Üzüm Birliği Pamuk Birliği Efendim, geçmişte Antalya'da biraz Antbirlik vardı işte, işte pamuk kayboldu işte narinciyemiz var belki narinciyede e, altyapı sorunları var depolamaya ihtiyaç var işte narinciye hala dalında don olursa gider bunlar zamanla hazır edilip depoda bekletilemez sadece bizim Mersin Adana arasında çok sayıda paketlemevi var. Onlar da ihracata yönelikler. Limonlarımız hala işte bu yer altındaki doğal depolarda ürgütte işte Mara Yaylası ülkenin depolanır. Bu anlamda altyapı, bu hasat sonrası altyapıya da ihtiyaç var. Şimdi biz siz verimliliği birim alan üretimini arttırırsınız. Bir de hasat sonrası üretiminin kalitesini ve miktarını evet çürütmeden, bozmadan bunun içinde işte hasas sonrası altyapı depolama işleme bu çok önemli örneğin bir işte bununla ilgili ciddi şekilde işte niye manavgatın serinin narinciyesi depolanmıyor niye meyve suyuna işlenmiyor niye üreticiler şu anda dalında kaldı isyan ediyor portakalı 350-400 ışığı satamıyorlar inanın 10 dönümlük küçük işletmede 300 kuruş demek e, gübre maliyetini karşılamaz. Tabii ki bir 10 dönüm narinceyin tükettiği gübreyi karşılamaz. E, ben biz üreticilerle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görüştüm. E, ama bu küçük işletmeleri e, zaman içerisinde büyütmemiz lazım. Peki hocam? E, yani bizde finansman sisteminde tarımsal finansman sisteminde. Tarımda işletmeleri büyütecek uzun vadeli toprak satın almayı destekleyen bir finans modeli yok. Öyleyse bu, bu, bu eksik. Yani bu 70'li yıllardan itibaren tartışılan, ha. hep söylenen ama nedense bir türlü hayata geçirilemeyen ee, konu konu. Yani toprağıtların bütünleştirme parsel anlamda bütünleştirilmesi bu yolla kapitalist tarımsal üretimlerin yapılabiliyor olması. İki, şimdi söyleyince, benim aklıma gelen tarımsal örgütlenmelerde giderek bir devlet politikası imiş gibi hükümet politikalarıyla adeta yok ediliyor. İşte sayabildiğimiz Trakya ve Tarış kaldı. Evet. Geri de <gülüyor> Küçük üretici, tarımsal üreticinin örgütlenmeleri de yok edilir evet. konuma getirildi. Ve bu evet. bana göre ciddi bir politika ile yok edildi. Evet. Güçsüzleştirildi evet. köylü Bir örnek vereyim. <gülüyor> Türkiye işte 125 bin ton tütün ihraç verildi son yıllara kadar. Tahminim 2010'da bu 40-50 bin tona düşmüştür. 2011'de hiç ihracatımız belki olmayacak. Ama tütünü ithalatımız 60-70 bin ton. Yıllık tütün tüketimiz iş piyasada 90 bin ton civarlarında. Ve tütünü bu 70 bin, 60-70 bin ton tütünü Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ediyoruz. Ve ilk defa Türkiye'de ne biliyor musun? Özel sigara fabrikaları işte DFT Özel İstislesi Komisinin raporunda devlet tütün üreticisini fiyatla destekledi. Yani bakın 7 yılda geldiğimiz nokta tütün stokları yakılıyordu işte tütün her gün konuşuluyordu filan. İşte bir sözleşmeli liberal tarıma geçil, düzgünsüz tütün üreticileriyle örgütlü büyük sigara kartelleri karşı karşıya geldi. Ne oldu? İşte e, aynı şekilde bu birçok sektörde var. Türkiye'de tarım örgütlenmeden, evet, donanımlı Üretim ziraat münsi köy bazında üretici ayağına gönderilmeden bilgi evet. gönderilmeden, planlama evet. olmadan yerli ıslah çalışmaları yerli tohumlar, hayvanlar ıslah edilip verip, verimli ve sulamaya önem verilmeden verilmeden ve bir daha tekrarlayalım örgütlendirilmeden evet, örgütlendirilmeden ve post-terarmist teknoloji dediğimiz hasat sonrası altyapılar oluşturulmadan paketleme, işleme, depolama ve işte çiftçinin girdisi var bir de tabi bübrede 118 KDV var Avrupa'da en fazla KDV, Hollanda'da yüzde beş, yüzde iki iki o da kayıt altına girsin diye yani kayıt dışı çare önlemek için. mesela mazot çok pahalı, ife ee, edin diğer birçok birdileri üreticilerin çok pahalı. İşte ölçek de küçük olduğu zaman, ölütüzde olduğu zaman, e, küçük üreticiler dinamik e, pazarlama kanallarından dışlanıyorlar, bir pullight ve yani Türkiye'nin acil olarak bu konulara odaklanması gerekiyor sanırım. Mevcut politikaları yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü politikalarda çok para var gibi gözüküyor. Çok araç var gibi gözüküyor. Bir sektör bir defa araçlar destekleniyor. Ama sonuçta geldiğimiz noktada belki hükümet iyi niyetli. Tarım bakanı da iyi niyetli tarım konusunda. Ama seçilen araçlar uygulamada geldiğimiz sonuç bu politikalarla tarım büyümedi. İşte tarım büyüme küçüldü. küçüldü tarım gittikçe net ithalatç haline geliyoruz. Türkiye'nin gıda güvenliği tehdit ediliyor. E, ve büyük iklim şoklarında ciddi bizde e, bazı şişmiş temel gıda ürünlerinde büyük fiyat şoklarıyla karşı karşıya geleceğiz. Geçmişte pirinçti oldu, şimdi buğday da var. Etti oldu. Bu yarın sütte olabilir, başka o, tavuk etinde olabilir. E, çünkü bunların temel girdileri, temel e, hammaddelemini biz ülkede büyük miktarın en azından üretmeyi başarmalıyız. Evet. Sevgili dinleyiciler, konu aslında oldukça etkin, konu aslında oldukça dikkate değer, konu aslında bütün hepimizi yoğun biçimde ilgilendiren bir biçimde gelişme gösteriyor. Konu, bölüm Başkanımız Profesör Doktor Ali Koç idi. Tarımsal konusundaki bilgilerini bizimle bölüştü. Gördüğünüz gibi gelinen noktanın e, vahim ...o sonuçlarını ya da bundan sonraki daha vahim olacağı konusunda adeta Ali Hocam bizi erken uyarı biçiminde bilgilendirmiş oldu. Ben şahsım adına hocama teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki bizimle bu bilgileri bölüştünüz hocam. Ve son 2000'li yıllara geldiğimizde... Daha önce gıda güvenliği açısından kendi kendine yeten bir ülke konumundayken şimdi ithalatçı konuma doğru hızla ilerleyen bir yapıda olduğumuzu görüyoruz. Bu bir vahim tehlike. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dilerim keyfiniz iyi olur. Yüzünüzden ışık, yüzünüzden gülüş eksik olmaz. Daha keyifli, daha mutlu bir Türkiye'ye doğru gideriz. Bu tehlikelerden uzaklaşmış planlı bir ekonomiyle daha keyifli olabileceğimiz bir ülkeye gideriz. Hocam bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dilerim birkaç tarım programı ileride tekrar yapma fırsatı Çok keyifli olur hocam. Sevgili dinleyiciler, gene bir Akdeniz iktisat köşesinde birlikteydik. Bundan sonra yeniden buluşmak dileğiyle selamlar, sevgiler sunuyorum. Ben Mustafa Şanlı.